Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar, Açık Futboldan Hepinize sevgiler Radyo Havan'dasınız Ben Kenan Başaran Futbol Haftası'nda yine büyük tartışmaları geride bıraktık aslında geri geride bırakmadık tartışmalar devam ediyor haftaya damgasını vuran e, olay Kasımpaşa Beşiktaş maçında yaşandı e, bugünkü gündemimiz bu olacak ama öncelikle isterseniz aradan e, bir başlıklar verelim e, lider Fenerbahçe e, evinde e, Akhisar sporu ağırladı. 10 kişi kalan rakibini geçmekte zorlanmadı. 4-0 ile haftayı 3 puanla kapattı. Galatasaray Ankara'da Gençler Birliği'ne konuk oldu. 1-1 e, sahadan birbirlik e, sonuçla ayrıldı ve e, şampiyonluk yarışında biraz daha yara aldı. Galatasaray'ın tabi öncesinde geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maceralı bir maç var, buna da değineceğiz. Trabzonspor ise kendi evinde Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor kupada da yok. En iyi olduğu durum Avrupa Ligi. Orada da bir üstüne çıktı, grupları lider bitirdi. Lazio'yla deplasmanda da golsüz beraber kalarak kendi grubunun lider bitirdi ve ikinci tura çıktı. Ne var ki ikinci turda e, Juventus'la karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın elediği Juventus'la Avrupa Ligi'nde eşleşti. E, Lazio ise daha güçsüz bir rakiple eşleşti. İkinci olduğu grupta. Hani Trabzonspor'un liderlik... E, Pahalıya patladı diyebiliriz. Tabi bunu kağıt üstündeki eşleşmeye göre söylüyoruz. Bakarsınız e, Trabzonspor, Juventus'u da iler. Juventus Avrupa Ligi'nin e, el sahibi bu sezon. E, final Torino'da oynanacak. Bu bakımdan e, onlar için kupanın e, bir anlamı var. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isterlerdi ama ee, dediğimiz gibi Galatasaray onları grup dışına itti ve artık herhalde UEFA Kupası'na asılacaklardır. Dedik ki haftanın olayı e, Kısımpaşa'da Beyoğlu'nun eteklerinde Haliç'in kıyısında Recep Tayyip Erdoğan stadında meydana geldi. Ee, Beşiktaş 1-0 öndeydi. Bir pozisyon gerçekleşti. Siyah beyazlar ataktayken sahaya ikinci bir top atıldı. Top toplayıcı çocukların attığı top sahaya kaçtı. Kasımpaşa sporlu Donk defans oyuncusu bu topu ayağıyla uzaklaştırmak yerine elini aldı. Elini tuttu. Bu arada Beşiktaş'ın atağı Tehlikeli bir durum Arz etti Almeyda ceza sahasında Topla buluştu Kendisini ayarlayıp Bir şut çekecekken Donk daha önce elini alıp Bırakmadı topu Elinden fırlattı Almeyda'nın ayağındaki topa vurdu e, Egzecere egze, edersek bunu e, Hani Mahallede top oynarsınız ya da mahallede oyun oynarsınız. İşte 5'te 5 beş penaltı çekişir iki arkadaş. Bir üçüncüsü orada e, tabir caizse kıllık yapar elindeki taşla ya da başka bir cisimle. Tam penaltı vuruşunu yapacakken o cisimi atar ve topa topu penaltı noktasından uzaklaştırır ve siz ıska geçersiniz yani. Benzer bir durumdu. Donkun yaptı da. Tam Almey'de topa vuracakken elindeki topla onu bozdu. Sonra hakem düdük çaldı ya da hakem daha önce çaldı. Bilemiyoruz hakemin iddiası önce çaldım. Hasılı e, düdüğünü çaldı. Donka sarı kart gösterdi. Ve oyunu ceza sahası dışında hava atışıyla başlattı. Kasımpaşa sporlu oyuncular da topu nezaketen Beşiktaş'a verdiler. İlk yarı 1-0 kapandı. İkinci yarı beklenildiği gibi Beşiktaş yine rakibine mahkum oldu. Ve 2-1 sahadan yenik ayrıldı. Ama maçın 80. dakikasında Kasımpaşa trübünlerinden sahaya atlayan bir taraftar Fernandes'e saldırdı. Bunu gören ancak saldırı olduktan sonra bunu gören bizler, güvenlikçiler ve futbolcular reaksiyon gösterdi. Biz şaşırdık bu adam nereden geldi? Güvenlikçiler Allah Allah hepimiz uyuduk mu? dedi herhalde. Ya da bilemiyorum. E, Almeydela Ramon Motta bu Fernandes'e saldıran oyuncuya tekmelerle karşılık verdiler. İkisi de oyundan atıldı. Beşiktaş size kaldı mı 9 kişi. Fernandez bir önceki pozisyonda ayağa kayıp düşmüştü korner atarken. Kendi taraftarı protesto etti. Bunun üzerine o da güya onlara tükürmüş. Bilemiyoruz. Yani Fernandes'i de kaybetti Beşiktaş şu an itibariyle. 3 puanı kaybetti, 3 oyuncusunu kaybetti, moralini kaybetti, motivasyonunu kaybetti. Ve şimdi bu maç ertelen, e, iptal edilsin mi edilmesin mi tartışması var. Çünkü Beşiktaş cephesi kural hatası yaptı, yapıldığını iddia ediyor. Ve dün de başvurusunu yaptı Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na. Bakalım ne sonuç çıkacak. E, genel olarak kamuoyunda hakemlik yapmış eski isimler Bir kural hatası yapıldığında hem fikir, e, hayır diyenler, hakem hatası var diyenlerde söz konusu. Talimatta ne yazar? Talimatta der ki, sahada iki top varsa, hakem maçı durdurur, bir topu dışarı atar ve endirek serbest oyun işe devam ettirir. E, endirek demiştim. Hakem hava atışıyla devam ettirir. Eğer ki sağda iki top var fakat daha sonra bu topu oyunculardan biri eline aldıysa artık bu top bir cisim olmuştur. Yani bir elinizdeki bıçak ya da bir tencere ya da kapağı, krampon ya da bir çubuk neyse bir cisim olmuştur artık. Ve eğer artık top onun eline geçtiği için bir kişinin elindeyse, Sağda bir tek top vardır. Fakat topu alan artık cisimleşen o topu alan kişi elinden çıkartırsa bunu hele de bir rakip futbolcu fırlatırsa bir şekilde burada bu kişiye kart gösterilir. Olay ceza sahası içerisinde gerçekleşiyorsa kırmızı kart ve penaltı dışında ise sarı kart ve en direk serbest vuruş der. Kural bunu der. Kural bunu diyor da işte hakemin düdüğü ne zaman çaldı da önemli. Hakem e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın daha hakem yani maçın son düdüğünü çalmışken üzerinden bir yarım saat bile geçmemişken çıktı televizyonlara. Hakemin çok daha önce düdük çaldığını söyledi. Bir kural hatası olmadığını söyledi ve maçın iptalini gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi. Hakem Barış Şimşek'in kararının doğru olduğunu söyledi. Arkasından şu sorular geldi. Öncelikle televizyon görüntüsünde hakemin düdüğünü hiç de oyuncu yani donk topu elinden çıkardıktan sonra önce çaldığı görülmüyor. En fazla iddia edebilirsiniz ki eş zamanlı. yani topun çıkma anında düdük sesi aynı diyebilirsiniz ama asla çok öncesinden çaldığını söyleyemezsiniz. Televizyondaki görüntünün e, verdiği durum bu. E, düdük sesi belirleyici. Ah denilebilir ki ses ve görüntü arasında bir senkronizasyon problemi vardır ya da işte onu artık uzmanlar söylesin, bilir kişi söylesin. Ama bizim maçı canlı izlerken ki. E, hissiyatımız da oydu. Yani hiçbir şekilde e, hakemin önceden davrandığı duygusuna kapılmadık. Şimdi e, madem ki hakem e, burada oyuncuya yani düdük çaldı önce sonra hadi geçelim. Peki neden sarı kart veriyor? Topu fırlattı. Fırlattığı şey bir cisim. Cismi fırlattıysa bir ihlalde bulunmuş oluyor. Sarı kart gördüyse bir ihlalde bulunmuş oluyor. Peki neden o zaman Beşiktaş lehine bir endirek serbest vuruş verilmiyor da hava atışıyla başlıyor? Hasılı hakemin e, uygulaması tutarlı değil, tutarsız. E, Beşiktaş'ın itirazı kabul edilir mi edilmez mi göreceğiz. Beşiktaş Başkanı ertesi gün basın toplantısı düzenledi ve makul sorular sordu. Yani henüz kendilerinin bir itirazı olmadığı halde Merkez Hakem Kurulu Başkanı neden bu tür açıklamalar yapma ihtiyacı duymuştur? Eğer biz bir itirazda bulunursak ek rapor yazar hakem orada belirtir düdüğü ne zaman çaldığını niye çaldığını topu görüp görmediğini vesaire. İşin bir boyutu bu. Diğer tartışmalı noktaya da isterseniz bir ara verdikten sonra konuşalım. Haftanın en çok konuşulan mevzusuna devam edelim diyorum ben.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 sen kadının kadının hatırla o günü karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilkbahar sabahın Sen Sönmüş bak ışıklar Ev nasıl karanlık O ılık aydınlık yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor Sen kadın Samız köşede Öylece duruyor Bardaklar Boşalmış Her biri bir yerde Sanki hepsi hasret Senin nefesine Sen Kadınım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 Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun sen kadının. Açık futboldasınız. Burası Radyo Havan. Ben Kenan Başaran. Beşiktaş Kasımpaşa ya da Kasımpaşa Beşiktaş maçını demek daha doğru. Konuşmaya devam ediyoruz. Hakem mevzusunu kapatalım ve bir de sahada sahaya giren bir Beşiktaşlı taraftarı konuşalım. Beşiktaş Olimpiyat Atatürk Olimpiyat Stadında Galatasaray derbisinde maçın son anlarında birden türbünler sahaya girmiş. E, oyunculara veya hakeme herhangi bir fiili saldırı olmamıştı ama hakem içeri girmiş ve ma maçı tatil etmişti. Sonra o maç e, 2-1 iken Galatasaray 2-1 öndeyken e, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescillendi. Ve Beşiktaş 4 maç reşit erkek seyircilerinden mahrum. Onların izlemediği 4 maç oynadığı sahasında daha doğrusu Sahasına gözüktüğü maçlarda ve sadece bir galibiyet 3'te e, beraberlik aldı. Büyük bir yara aldı hasılı bu 4 e, cezalı maçtan. E, daha ve bu ceza yeni bitti. Haftaya Elazığspor'u ağırlayacak ağıracak Beşiktaş. E, Beşiktaş seyircisi de uzun bir aradan sonra Kasımpaşa'daydı. Deplasman seyircisi olarak Takımını izledim. E, i̇ki bir geri düştü sırada bile e, takımın lehine tezahürat yaptılar. Hani derler ya yani e, galibiyetin bir önemi yok. Önemli olan Beşiktaş minvalinde tezahüratlar yaptılar. Fakat 80. dakikada Beşiktaş yine ataktayken birden bir taraftar sahaya daldı. E, gitti Fernandez'e saldadı ama inanın ki hiçbirimiz fark etmedik o kadar güvenlik görevlisinin olduğu bir yerde o adam nereden nasıl ne şekilde sahaya girdi Zat-ı Muhterem e, Twitter'da sosyal Medya'da internette yapılan e, araştırmalarda görüldü ki hem Bursa Spor Tribünleri'nde poz vermiş yeşil beyazlı atkılarla hem beş, Galatasaray maçına gidip Beşitaş filamasıyla poz vermiş Batmanlı bir arkadaşımız ve yani kendisine Almeyda ve Ramamotta'nın saldırması tasfif edilemez. Bunlar kabul edilemez. O futbolcular da zaten bunu söyledi. O işin ayrı boyutu. Taraftar arkadaşımız karakola gitti. Karakolda işte işlemleri yapıldı falan. Adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. En fazla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası sistemine yargılanacak. Nasıl oldu diye sorduklarında efendim ben... Fernandes'e sarılacaktım. Ayağım kaydı. Çarpıştık. Yani e, hani ne bileyim ya e, insanlar kurnazlığı artık can sıkıyor. Can sıkıcı bir boyuta geldi. E, sen nasıl bir Beşiktaşlısın ki? Çünkü üzerinde Beşiktaş eşofmanı vesaire var. Takımın Gol pozisyonuna girecekken gidip ona sarılıyorsun ve e, hem o oyuncunun hem başka iki oyuncunun kulüp olan ilişkisinin yani neredeyse daha doğrusu Fernandes'in sonunu getiriyorsun e, iki oyuncunun kırmızı kartla atılmasına sebebiyet veriyorsun vesaire. Bu arkadaş bari bekleseydi Fernandes belki gol atardı golten sonra sarılsaydı e, ama e, artık herkes e, işin kurdu olmuş. Hukuki boşlukları çok iyi biliyor. Avukatlardan profesyonel yardım herhalde alıyorlar vesaire. Güzel bir gerekçeyle tam ayağım kaydedi. Biliyorsun daha önce de benzer taraftar olaylarında böyle açıklamalar yapılmıştı. Tribünden sahaya atlayanlar işte arkadakiler itti. Biz de sahaya düştük demişlerdi. Haydi bakalım hayırlısı diyelim. Beşiktaş netice itibariyle şimdi... Bu maçın tekrarını bekliyor. Olur mu olmaz mı ayrı mesele. Ama diğer yandan futbol olarak da Beşiktaş'ın pek de iç açıcı bir durumda olduğu söylenemez. sakatlıkları her gün bir haber daha ekleniyor. Atiba Hutchinson gibi en dirayetli futbolcusu da dün sakatlandı. E, maçların ikinci yarısında Beşiktaş inanılmaz bir şekilde düşüş yaşıyor. Fenerbahçe maçında olduğu gibi, Sivas maçında olduğu gibi ve en son Kasımpaşa maçında da Beşiktaş avantajlı dezavantajlı duruma düştü. Ve Fenerbahçe'nin 12 puan gerisine düştü. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk şarkıları söylemesinin imkanı yok. Zaten ben sezon başından da söylüyordum. Yani Beşiktaş stadını yaparken şampiyonlar falan koşması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu sezonu Avrupa'ya gidecek şekilde tamamlasın hele Fenerbahçe gidemeyeceği için Şampiyonlar Ligi'ne ikinciliği hedeflesin, ikinci olsun, öpsün, başına koysun demiştik. Ee, şu an girişat bu. Sılavan Bilic'in biraz kendini toparlamasına fayda var. Bir şeyler yapması lazım. Aynı şekilde futbol genel direktörü Önder Özen'in de kamu yönüne çıkıp e, gündemle ilgili e, insanlara umut vermesi lazım en azından. Evet Beşiktaş mevzusu böyle bu şekilde kapatalım. Ee, haftanın kazananı Fenerbahçe olmuştur. Ee, bütün rakiplerle büyük rakipleri ezeli rakipleri arasını açmıştır. Şu anda en yakın takipçisi 8 puan farkla Kasımpaşa'dır. Ama kamuoyunun inancı da odur ki Kasımpaşa Fenerbahçe'yi bu yarışta e, fazla zorlayamaz. İkinci yani Galatasaray daha Trabzon Spor'da oynayacak. Beşiktaş'ın son iki maçını kazanacağına dair herhangi bir e, garanti yok. O yüzden Fenerbahçe e, ancak ligin ikinci arasında kendisi büyük hatalar yaparsa şampiyonluğu verir. Aksi halde e, sezonun şampiyonu rengi şimdiden en azından %50'si belli diyebiliriz. Son bir ara verelim dönüşte Galatasaray'ı konuşalım. siz olmaz Kırlan çiçeksiz olmaz gönlüm de sensiz olmaz Kalbi o günleri özler, kuşlar yollarını gözler. Açık Futbol'dasınız. Ben Kenan Başaran. Burası Radyo Havan. Aa, Galatasaray hafta içerisinde, geçen hafta içerisinde e, Şampiyonlar Ligi'ne kritik bir maça çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir performans ortaya koydular. E, Real Madrid'den İstanbul'a 6 birlik bir yenilgi aldılar. Deplasman'da 10 kişi olduğu halde Real 4 birlik bir mağlubiyet. Kopenhag'ı e, sadece yendiler İstanbul'da ve dışarıda yenildiler. E, Juventus'la hmm, böyle iyi bir defans savunma futbolla ile 2-2 koparmışlardı ki bugün baktığımızda altın değerine bir puanmış. Nihayetinde e, Real Madrid grubu ara önde kapattı. E, i̇kinci kim olacaktı? İstanbul'daki son maçta arada e, avantajlı olan e, Juventus'tu. Juventus'a beraberlik de getirdi Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yoktu. E, maç başladı. Hava yağışlıydı, karlıydı. Meteoroloji uyarmıştı. Buna rağmen kar yağdığında Galatasaray'ın sahası e, alttan ısıtmalı olduğu halde karları eritemedi. Hakem maçı durdurdu 31. dakikada temizlenmesini istedi. Fakat sadece bir 5-10 kişi sahayı temizlemek için çıktı. Onlarını baş edemedi görüldü. Hakem de ben bu şartlarda bu maçı oynatmam diyerek bir sonraki güne erteledi. 31 dakikalık bölümde baktığımızda rakip gayet dirençli ve oyun inisiyatifini ele almış gibi gözüküyordu. Hani maçın durması Galatasaray'ın lehine gibi bir durum durum yarattı sanki. izlenim oydu. E, ertesi gün işte M Juventus oynamak istemedi. Ertelenmesini istedi. E, bir sürü tartışma ama maç kaldı yerden saat 15'te başladı. Tribünlerde bir eksilme olmuştu 13 bin kişi. E, çünkü bazı insanlar gelmemişti ertesi gün. Belki biletleri falan yırtıklı, yırtıp attıkları için. E, Tabi önceki gece yani Juventus maçımı oynar, evime dönerim diye düşündüğü için oteldeki rezervasyonunu sadece bir gecelik yapmış. Burada kalınca gece 3'e kadar otel aramışlar. Otobüste sıkıntılı bir halde. Yani ertesi gün perişan bir şekilde sahaya çıktılar. Galatasaray ise İstanbul olmanın avantajını yaşadı. Buna rağmen İtalyanlar dirençliydi. Öyle kolay kolay teslim olmadılar hatta. Yani beraberlikle işi götürüyorlardı ki Wesley Snyder ortaya çıktı. Tek vuruşta Drogba'nın müthiş pasına tabii Galatasaray'a turu getiren golü attı. Böylece Galatasaray geçen sezon olduğu gibi son andaki hamleleriyle gruptan çıkmayı başardı. Önemli bir başarı üst üste iki sezon gruptan çıkmak maddi anlamda da büyük bir getiri sağlıyor. E, bunun ligede de yansıyacağı düşünülüyordu ki ama yansımadı. E, gençler birliğine puan kaybettiler. Galatasaray'ın e, şimdi e, hedefi tabii ki şampiyonlar ligine daha yukarılara çıkmak. Rakibi belli oldu. E, Chelsea çıktı İngiliz ekibi. Drogba'nın efsaneleştiği takımın, e, takımla eşleşti. Ee, Jose Mourinho Chelsea çalıştırıyor. Geçen sene Real Madrid'le Galatasaray'la e, karşılaşmışlardı. E, hasılı e, 3-0-3-2 Galatasaray'ın kazanmadığı bir maç olmuştu İstanbul'da. E, güzel dostluk da oluşmuştu Galatasaray'la Jose Mourinho arasında. Fatih Terim Jose Mourinho arasında. Şimdi e, tekrar Mourinho'yu Türkiye'de göreceğiz. Bakın. E, Juventus dediğimiz gibi Galatasaray'ın eledi. Juventus ise Trabzon'da eşleşti. E, eyvah dediler. E, eski Juventus yıldızı Pavel Nedved e, kura çekiminde güldü hatta. Yani İstanbul'da yaşadıkları maceradan sonra e, yine mi Türkler e, dedi İtalyan medyası. E, Trabzon'da ise evet zor bir kura ama inançlarını e, koruyorlar. Futbol bu çünkü her türlü sürprize açık. Asılı öyle bir hafta geçti. Şampiyonluk erişiminde Fenerbahçe rakipsiz kaldı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray yoluna devam edecek. ve Aynı zamanda Liginde gidebileceği en iyi yere kadar gitmeye çalışacak. Her şeye rağmen ligi de zorlamaya çalışacaklar. 11 puan geride olsalar da. Trabzonspor'un ligle bir işinin kaldığı söylenemez. Onlar da kupadan elendi. Onlar da bu sezon Avrupa Ligi'ne ağırlık vereceklerdir. Doğrusu da budur. Bursaspor daumla bir türlü ritmini bulamadı. Bataşan'la gitmesinden sonra devre arasında herhalde bir e, operasyon yapıp e, eksik yedikleri kapatacaklar. Kayserispor bir türlü ayaklanamadı. Prof. yeniden devam etmesine rağmen orada da bir türlü işler rayına giremiyor. Bir şeyler kırılmış anlaşılan bir türlü tutmuyor yapıştır yapıştır. E, kiralık oynayan Jaja'yla da yollarını ayırdılar. E, bakıyorsunuz Sergen Yalçın fırtınası 4'te 4 yaptı. E, şu anda son 4 haftanın lideri yani. O kadar iyi gidiyor. E, Elazığ Spor ilk galibiyetini aldı. Antalya Spor'u 4-2 yendi. İşler bu e, minvalde devam ediyor. Haftaya tekrar açık futbolda görüşmek üzere diyorum. Ben Kenan Başı'dan siz radyo havanı dinlemeye ve dinletmeye devam edin diyorum. Hoşçakalın. Açık futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.